Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum programında. Ben Abdullah İdik. Bugün sizlerle birlikte olacağım. E, bugünkü programında 17. İstanbul BNL çerçevesinde Barınhan'dan canlı yayınla gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu fırsat için Açık Radyo ekibine çok teşekkür ederim. Bugün Hadal Bozer ile doktora test çalışması Refik Halit Karay'ın eserlerinde toplumsal belliğin izleri üzerine konuşacağız. Öncelikle teklifimi kabul ettiğin ve bugün bizimle olduğun için çok teşekkürler Hadal. Ben teşekkür ederim. Ben kısaca Hadal'dan birazcık bahsederek aslında konuya hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Hadal Bozer doktora tez çalışmasını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde tamamladı. E, Hala çeşitli çeşit yayın olarak çalışıyor ve e, Yeditepe Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak e, akademik faaliyetlerine devam ediyor. E, Hadansi'nin e, tez çalışman e, Refik Halit Karay'ın kurgu ve kurgu dışı e, üretimlerinde toplumsal belliğin ileri ve bunların Refik Halit Karay metinlerinde neye denk geldiği üzerine duruyor. Bu anlamda oldukça e, farklı başlıkları da aslında içerisinde barındırdığını söylememiz e, mümkün. Ben ilk olarak tezinin adına kuramsal alt çapısını sorarak giriş yapmak istiyorum. Çünkü bellek çalışmaları son yıllarda, son yıllarda üzerinde oldukça durulan bir konu. Türkiye'de de yeni yeni çalışılmaya başlayan çalışmalardan, alanlardan birisi bu. Sen bu test sürecinde nasıl bir kuramsal çerçeve oluşturdun kendin için? E, bu soruya aslında Calvinon'un bir öyküsüyle ben başlamak isterim. E, Calvinon'un bir öyküsü var. Bir fotoğrafçının serveni başlığı öykünün. Burada Antonino isminde bir karakter var. Ve bu karakter başlarda, öykünün başlarında fotoğraf çeken, durmadan fotoğraf çeken arkadaşlarıyla dalga geçerken, öykünün ortalarında bir yerde kendisi de fotoğraf çekmeye başlıyor. Fakat hep aynı kadını fotoğraf çekiyor Antonino. İşte farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı ışıkların altında. Kerelerce hep aynı kadın fotoğraf diyor. Tabi arkadaşları da bu durumu eleştiriyorlar. Diyorlar ki, ya niye Antonino, niye hep aynı kadını fotoğraflıyorsun Orada Antonino'nun verdiği cevap çok çarpıcı. Diyor ki, fotoğraf ancak olabilir bütün görüntüleri tükettiğinde bir anlam kazanır. Aslında bellek de böyledir. Olabilir bütün görüntüler gittiğinde, sesler sustuğunda, anlam perdeleri aradan kalktığında, zihnimizde kalan tortu ne? Aslında benim temel sorum buydu. Ee, yani bu tortuyla sadece tabii ki e, tek bir alan ilgilenmiyor. Biyoloji başka bir yerden cevap veriyor, psikoloji başka bir yerden. Baktığımızda Neuroscience başka bir yerden cevap veriyor. Mimarlık, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe her alanın aslında sorduğu ve farklı şekillerde ilgilendiği bir alan bu Bu zihnimizde kalan tortu. Antik Yunan'dan beri aslında hep biz bu tortu ile ilgileniyoruz ve hep başka başka metaforlarla dile getirilmişti. Balmumu tabletler, kuyu, ne bileyim tiyatro bunun gibi mekansal özellikleri de içerisinde barındıran değişik metaforları var. Esasen benim temel tezim geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi edebiyatıyla ilişkili olsa da teorik olarak elbette belliğin farklı görüntülerine ilişkin pek çok okuma fırsatı buldum bu tezi yazarken. Augustinus'un itiraflarından tutun, işte Maurice Halkbach's'ın hafızanın toplumsal çerçevelerine, Konerton'un toplumlar nasıl anımsarından, işte Ricoeur'in Pierre Nora'ya, bellek kavramıyla ilgili çalışma yapan pek çok isme bakma fırsatı elde ettim ama bu tezde temel olarak kullandığım üç temel kavram vardı. Bir tanesi Maurice Haltbox'ın işte kolektif hafıza kavramı, bir tanesi Walter Benjamin'in hikaye anlatıcısı kavramı, bir tanesi de Walter Ong'un sözlü bellek kavramı. Bunlar esas olarak tez için belirleyici kavramlar oldular. Burada bir de tabi bellek çalışmaları dediğimizde bir bellek patlamasından söz etmemiz gerekiyor. Sanıyorum bunu Blight söylüyordu. Birinci Dünya Savaşı'na da sebep olan bir bellek patlaması yaşanıyor yeryüzünde. Yani ne demek bu? İmparatorluklar yıkılıyor, yeni ulus devletleri kuruluyor, kaybolan dünyalara ve kültürlere duyulan özlem, bir nostalji kavramı, e, ulusların takvimlerindeki kutlama günleri, anıt dikme faaliyetleri, bütün bunların yanında bellekle ilgili e, bazı eserler ortaya konuyor. Kimler tarafından? İşte Bergson, Freud, Marcel Proust, işte Virginia Woolf, Maurice Bas gibi önde gelen birçok entelektüel de belleği çalışmalarına dahil ediyorlar ve biz artık bu tortuyla daha da meşgul hale geliyoruz. Belleği çalışmaları aslında en temeldi bence bize farkındalık ve yüzleşme imkanı tanıyor. Yani kendimizle yüzleşme, toplumla yüzleşme, tarihle, dünyayla ve varoluşun bütün imkanlarıyla bir yüzleşme fırsatı diyebilirim. Yani öyle bir yerden girdim ki konuya <gülüyor> zaten bu yücudileşme kavramı herhalde Refik Halit karar üzerinde de düşünülmesi gereken önemli konu başlıklarından birisi. Çünkü Refik Halit'in kendi bireysel yaşamı da edebiyatına konular konularda bu yücudileşmeyi belliği toplumsal dönüşümü ve tüm bu patlamaları içerisinde barındıran bir edebiyat ve yaşam. Burada senin hem doktora tezinle Refik Halit ve belli çalışmaların kesişim alanından hem de bunun metinlere nasıl yansımından bahsederek devam edelim istersen. Hı hı. Çünkü Refik Adet Karay'ın gazete de da, romanlarında da öykülerinde de bu toplumsal belliye dair ciddi maddeler veriler var eliminde. İlk olarak hem bu kesişim nasıl sağlandı hem de Refik Adet Karay'ın metinlerinde toplumsal yaşama toplumsal belliye dair bir bugün baktığımızda neler bulabiliriz? Bunlardan bahsederek devam edelim istersen. Olur. Ee, bu kesişim alanını sordum. Oradan başlayabilirim diye düşünüyorum. Ee, Refik Halit aslında tekil bir örnek değil. Yani bir dönemin e, ortaya çıkardığı bir figür. Onun gibi daha pek çok e, muharir var. Muharir kavramını özellikle kullanıyorum çünkü kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar neden uygun Refik Halit bu çalışma için elimizde ne var 20 roman 2 hikaye işte mizahla beraber sayarsak 13 cilt artı 18 cilt Tuncay Birkan'ın hazırlamış olduğu inkılap yayınlarından çıkan bir krilyat var fıkralar kronikler oyun ve burada ben benim tespitim Refik Halit Karay'ın anlatmaktan önce hatırlamakla ilgili bir meselesi olduğunu fark ettim yani anlatmadan önce hatırlayan bir yazar figürüyle ben karşı karşıyayım. Hatırlaması çok normal değil mi? Yani bu hatırlamalar bireysel değil, toplumsal. Çünkü 1888'de doğmuş, 1965'te vefat etmiş bir yazarın tanıklık skalasını düşünün. Ee, yani me mutlakiyet, meşrutiyet değil mi? Cumhuriyet, tek parti dönemi, çok parti dönemi hemen hemen hepsine... Görülebilecek her şeyi görmüş. Görülebilecek her şeyi görmüş. Gerçekten çok önemli bir tanıklık. Balkan Savaşları, mütahlike dönemi daha sayamayacağımız bir, bir sürü tarihsel fragman var. Burada tabii ki benim dikkatimi çeken mesele şuydu. Yani hatıraları onun edebi üretimini besleyen en temel kaynak. Evet ama hangi hatıraları? Yani çocukken dedesinin verdiği harçlık mı yoksa çocukken Abdülhamit'le bayramlaştığı bir bayram sabahı sahnesi mi? Ya da işte patlıcan yemeklerinin lezzetinden mi söz ediyor yoksa patlıcan kızartmaları yüzünden işte İstanbul'da çıkan yangınlar ve yok olan ahşap evler ve kültürden mi söz ediyor? Refik Halit'in her hatırlıyorum dediği şeyin toplumsal bir meseleye karşılık geldiğini fark ettim ve tezi bunun üzerinden aslında kurdum. Bu dönem yazarlarında genel olarak hatırlama pratiklerinin toplumsal çerçevelerle genişlediğini fark ettim, gördüm. Bu tabii bu dönem şöyle bir dönem, Brown buna bir geçiş kurama adını veriyor ve tarihte yaşamak etkisi deniyor buna, Living in History. Bu şu demek kısaca kişilerin bir olayı tarihlendirirken toplumsal olayları dile getirme sıklıkları buna bakarak belirleniyor. Kişilerin otobiyografik belleklerinin de yaşadıkları tarihsel olaylar tarafından şekillendirilmesi demek kısaca. Bu bu dönem yazarlarının hemen hemen hepsinde çok rahatlıkla görülebilecek bir mesele. Çünkü o kadar çok kırılma noktasına maruz kalıyorlar ki kişisel bellekleriyle toplumsal bellekleri bir süre sonra özdeş hale geliyor. Yani biz birbirinden ayıramıyoruz bunları. Tam çocukluk hatırası anlatacak Top tüfek sesi karışıyor. İşte tam böyle kendisinden bahsedecek. Bir de devrim oluyor. Bir şey patlıyor. Siyasi bir fragman oluyor. Bir paşa sürülüyor. Biri katlediliyor veya sürgüne gidiyor vesaire vesaire gibi alanlar. Ama tabii bu tanıklıklar çok önemli olsa bile şunu unutmamak lazım ki bellek çok manipülatör bir kavram ve her anının yeni bir inşa meselesi olduğunu anı kitaplarını okurken de hatırlamamız lazım sanırım. Kesinlikle zaten şunu da söylemek gerekir ki bir bu dönem çalışmalarına baktığında da aslında bu döneme birçok muharirin anılarını kaleme aldığını ve anılarında hem kendi hayatlarını hem de kendi hayatlarına paralel bir şekilde dönemi, devirdaşlarını değerlendirdiklerini görebiliyoruz. Bu da aslında belli çalışmalarında bu dönem yazarlarının neden bu kadar elverişli olduğunu bile götüren bir başka örnek olarak bence değerlendirilebilir. Ben yani şu an herhalde modern Türkiye libiyatı yönevi 200 yıla yakın bir tarihsel üreticilerinde herhalde en velut dönemi bu dönemdir Kesinlikle. belki. Ve özellikle hatıra, mektup gibi üretimler bağlamında da en önemli kuşakta yine bu kuşağı mektup bu dönemi yaşamış ve bu dönemi de metinlerini aktettirmiş isimler. Bunların gazeteci kimliği de bu anlamda oldukça önemli. Refik Kadit konuşmaya belki burada kısa bir ara verip ikinci bölümde farklı metinler üzerinden devam edebiliriz. Hazal bugün Açık Radyo dinleyicileri için ne çalmak istersin? Stella'dan Black and White şarkısını seçtim. Hep beraber dinliyoruz. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazal, bu bölümde belki birazcık da toplumsal haberlik meselesinin Refik Aliç metinlerine nasıl yansın üzerinden devam edebiliriz. Refik Aliç, seninle da konuştuğum gibi aslında hayatı oldukça olaylı geçen ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde birçok yeri, coğrafyayı deneyimlemiş ve bunu metinlerine taşımış önemli bir isim. Buna paralel bir şekilde politik bir kimliğinin, politik bir yerinin olduğunu da söylemek gerekir ki bu hem imparatorluk sürecini hem de Cumhuriyet devriminden, rejiminden sonraki süreci de içerisinde oluyor. Kendisinin padişahla da, Atatürk'le de, yakın çevresiyle de kurduğu ilişki bu anlamda çok önemli. Peki sen Refik Halid, Bahtin'de toplum birey ilişkisi üzerine neler söylersin, bu eserlerde nasıl yansımıştır? Her şeyden önce bir sürgünden bahsediyoruz. Yani etiyle, kemiğiyle bir sürgün var karşımızda ve sürgünlük aslında kolektif aidiyetin kaybı. Ve buna rağmen Refik Halid'in sürgünde milli bir kimlik inşa etme çabası oldukça şaşırtıcı. Ee, yani hikaye şöyle. Öncelikle Mahmut Şevket Paşa'nın katledilmesinden sonra malum İttihat ve Terakki tarafından 1913'te Sinop'a sürülüyor Refik Ali Tıkarar. Daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik ve sonra Ziya Gökalp'in e, araya girmesiyle İstanbul'da devam ediyor bu sürgün hayatına. Sonra Halep ve Beyrut meselesi var. Cumhuriyetin ilanından bir sene evvelde Lübnan'a geliyor. Sonra da biliyorsunuz 150'likler kanunu çıkıyor. Ee, 1938 Temmuz'da da yurda dönüş yapıyor. Yurda ilk dönenlerden. Yani çok büyük bir memleket e, sevgisi var Refik Halide'de gerçekten. E, 1938 Temmuz'da dönüyor. E, bu arada burada bir hani şey e, Tuncay Birkan'ın önemli bir çalışması var. Ondan bahsetmemiz gerekir. Müstakil bir bölüm var çünkü bu yurda dönüş hikayesini anlattığı e, kitapta. Dünya ile devlet arasında Türk muharriri burada o konuyu bağlamıyla, kapsamıyla ve yazarların kullandığı kendi kelimelerle açıklıyor görsel malzemelerle, arşiv malzemeleriyle. Dolayısıyla bu çok değerli bir çalışma burada Refika başlarda yine muhalifliğini gizlemiyor sürgünde ama sürgün sonrası artık yazdıklarında rejimle tamamen barışmış hatta rejimin propagandasını yapar hale gelmiş ve Atatürk'le olan mesafesi yok, gayet iyi. Bir portre çiziyor burada işte Kristin Filou UC Berkeley'de çalışma yapan bir tarihçi o da meseleye bambaşka bir yerden bakıyor onun şöyle bir iddiası var temel olarak sürgünde biraz daha rahat yazabildiğini rejim karşıtı olan yazıları üzerinden gittiğinde daha çünkü Halep o dönemde biraz da e, 1915 sonrası oraya e, giden Ermenilerin işte veya Türk siyasi sürgünlerinin bulunduğu bir coğrafya. Hala bir Osmanlı şehri ve hala çok dilli. Dolayısıyla oradan biraz daha rahat bir pozisyon alabildiği iddiasını taşıyor. Burada e, bizim hani söylememiz gereken şey bireyler ve e, toplum birey ilişkisinin e, kesiştiği noktalar aslında... Tamamen tanıklıklarıyla ilgili yine yani her tanıdığı her gördüğü isim işte nesne her şeyle o toplumsal çerçeveyi hep hatırda tutuyor. Çünkü hem sürgün ama hem de o milli kimliği inşa etme çabasını biz gerek Nilgün'de gerek sürgünde satır aralarında çete romanında yani romanlarında bunu çok açık bir şekilde satır aralarından takip etmek mümkün. Burada ilk olarak belki Tuncay Birkan'a bir teşekkür ederek devam edebiliriz. Çünkü şu kendisinin gerek bu kitabı, gerek ne de bu kitap haberler bir şekilde Refik Halit Karay kitaplarına bugün... 18 cilt, evet. Süreli yayınlarda kalanları topladığı için kendisine gerçekten bir teşekküriz. Yani Türkiye'de batı tarih adım bağlamında Tuncay Bey bu anlamda çok imitli işler yaptı. Umarım bu tür çalışmaları daha çok görmekteyiz bilim için iyi çok önemli. Son olarak belki birazcık da bu tür meselesinden devam edebilir Çünkü Refika Alet Karay gerek adet evlerinde gerek de roman ve gibi kurgu metinlerinde bu toplumsal belli aslında farklı veya benden noktalarda yansıtan birisi. Mesela bu tür meselesi Refika Alet metinlerini etkiliyor mu? Toplumsal belli buralara farklı noktalarda farklı şekillerde mi yansıtır yoksa hayır bir ortaklık mı var? Sen bu konuya nasıl yaklaşırsın? Çok güzel bir soru Abdullah. Burada türler arası kesişmelerden söz etmem lazım. Çünkü şu andaki kadar keskin bir ayrımdan söz edemiyorum. Yani bu romandır, bu hikayedir, bu hatıradır ve bu da fıkradır işte diyemediğimiz bir kesişim alanından söz ediyoruz. Benim için temel olan Refika Ali Kara'yın belleği ve bu belleğin toplumsal çerçevelerle çizilmesi ve bu çerçevelerin resmen türler arasındaki net sınırları kaldıran bir şey olması. Yani anlatıcıyla yazar arasındaki net çizginin muğlaklaştığını ya hatta yer yer silindiğini görüyoruz. Çünkü e, burada gerçekten e, hep gazete yazıları yazmak zorunda. Süreli yayınlarda daima bir şey yazmak zorunda. E, geçinmek zorunda. Çünkü 150'liklerin e, geçinme derdi var. E, çünkü temel sebep şu. Devlet memuriyeti yapamıyorlar. Dolayısıyla kalemleri tek kazançları ve çok yazmak zorundalar. Hatta biraz nasıl yazmak zorundalar? Okunabilir ve hatta hatta sinemaya uyarlanabilir yani biraz böyle e, kapital de bir e, taraf var burada Tabii ki süreli yayının bu dönem için önemini e, inkar edemeyiz inanılmaz önemli burada sadece yani gazete yazılarının önemini, öneminden bahsederken yani gazete sadece bir kayıt cihazı değil aynı zamanda toplumsal velinin bir parçası çünkü yani tam da bu noktada neler olup bittiğini yazmakla kalmıyor kaydetmekle kalmıyor onları saklıyor arşivliyor ve bununla da yetinmiyor. Yani burada aslında Deridan'ın kastettiği anlamda bir arşiv var. Yani kültürün kendisi açık ve gizli, gerçek ve potansiyel olarak geçmemiş bir geçmişin temsili tam olarak. O yüzden e, burada süreli yayınlar, hatta ben şunu fark ettim. Tezimin bir bölümünde bunu tartıştım. E, çoğunlukla hafızalarından beslendikleri için aynı şeyleri birkaç kez anlatma e, meselesi var bu yazarlarda. Lefkal'in de bazı romanlarında, bazı süreli yayınlarında yayınlanmış yazıların neredeyse hiç değiştirilmeden aynen kullanıldığını görüyoruz. Ya bu anlamda bu çok önemli bir tespit <gülüyor> çünkü aslında dönemin ruhunu ve bir de çok yakından hissettiren konulardan biriydi. Öbür taraftan da zaten tüm bu yadarların, tüm bu kuşağı mensup kişilerin, entelektüellerin hayatta kalma mücadelesi içerisinde nelerle uğraştığını, gerek entelektüel yaşamlarına gerek kendi bireysel yaşamlarına nasıl, nasıl devam etmek durumunda kaldıklarını da bir de göstermesi bakımından kıymetli. Öte taraftan aslında Refik Hazreti Karay'ın bu bahsettiği metinlerinde işte toplumsal bellekle ve bireysel belliğin birbiriyle ortaklaştığı, kinsişliği alanlar da çok kıymetli. Çünkü bunlar hem bir de bir yandan e, kurgu metinlerin nasıl oluştuğunu ve Refik Halit'in ne tür kurgu metinler kurguladığını gösteriyor. Hı hı. Hem de gazete ve dergilerdeki metinlerinin aslında bunların bir tür devamı veya farklı varyasyonları olarak görülebileceğini hatırlatıyor. Kesinlikle yani aralarında organik bir bağın olduğunu e, söylememiz lazım. Yani bunlar türsel olarak birbirinden çok ayrı şeyler değil. O yüzden ben hepsine birden e, hafıza anlatıları demeyi tercih ediyorum. Bu dönem yazarlarının yazılarında veya işte kurmaca eserlerinde hafızalarını ön plana aldıkları ve hafızalarından beslendikleri fakat bu hafızaların ne yazık ki kırılma noktalarının çokluğu sebebiyle bir türlü bireyselleşemediği ve hep toplumsalda kalabildiği ama bu da tabii bizim için çok kıymetli neden dönemin tanıklığını görüyoruz ve izliyoruz yani öyle ki bazen bir lokantada ne yendiğini o dönemde hesabın ne kadar tuttuğunu ee, evlerin içinde nasıl dizayn edildiğini, e, neler okunduğunu, e, siyasal olarak neler yapıldığını hemen hemen hepsini yakından takip edebiliyoruz ki bu da gerçekten e, edebiyat dışında belki de başka bir yerde karşılaşamayacağımız bir mesele. Kesinlikle öbür taraftan bu tür meseleleri edebiyatına çok fazla taşımış isim de yok. Refik Ali'de de asla şu an çok bahsedemektedir ancak önemli bir bölümde gündelik hayat kurduğu ilişki. Çünkü toplumsal bellek ve toplumsal yaşantı içerisinde bu gündelik hayatında çok önemli bir yeri var. Ve bu tür veriler aslında edebiyatta karşımda çıktığında o sosyal tarih anlıkları içerisinde tip için çok kıymetli bir noktaya denk gelebiliyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Kesinlikle. Gündelik hayatın günlüğünü tutmuşlar resmen. İnanılmaz bir bağlantı var ya eşyayla, kıyafetle, çarşı pazarla her şeyin yakinen takibini yapabiliyoruz onların metinlerinde. Ama bu metinlerde gördüğümüz bu gündelik hayat pratikleri aynı zamanda bir toplumun dönüşüm hikayesinde veriyor. O yüzden gerçekten hafıza bağlamında da çok değerliler. Çok teşekkürler Hanol. Bugün ben buradan okuyorum programı çerçevesinde Hanal Bonner birlikte... Refik Hadid Karaaş Edebiyatı ve bu edebiyatın toplumsal bellek meselesiyle nasıl ilişkilendiği, ilgilendiği üzerine konuştuk. Programını da Barınhan'dan gerçekleştirdik. Haftaya yeni bir Ben Buradan Okuyorum programında görüşmek üzere. Çok teşekkürler.